7. Hucreti İimaniye 33. mektubun 17. penceresi İnne fis semavati vel ardı lil mu'minin Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki icad-ı eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cudu mutlak gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü tezin eden bütün nebatatı gör. Hem mizansızlığı ve kabalığı iktiza eden icadı eşyadaki sürati mutlaka dahi, Keali mevzuni içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Hem hem belki çirkinliği iktiza eden kesreti mutlaka dahi, Kemal hüsnü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak! Hem sanatsızlığı, basitliği iktiza eden icad eşyadaki, suhuleti i mutlaka dahi, nihayetsiz derecede sanatkarlık ve meharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nebatat cihazatının sandukçaları ve programları ve tarihçeyi hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak! Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak dahi bir ittifakı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktarı zer zerredilen her nevi tabak. hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemali ihtilat bilakis kemali imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibarıyla birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemali imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemali imtiyaz ile tefrikleri ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif ağza ve hüceyrata göre kemali imtiyazla ayrılmalarına bak, kemali hikmet içinde kemali kudreti gör. Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mebzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, sanatça nihayet derecede kıymetdar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. İşte o hadsiz acayibi sanat içinde, yeryüzünün rahmani sofrasında yalnız kudretin şekerlemeleri olan dutların nevilerine bak, kemal rahmeti, kemal sanat içinde gör.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 ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde, sür'at-i mutlaka ve çabuklukla beraber, gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık ve gayet derecede israfsızlık içinde, son derece çokluk ve kesret ile beraber, son derecede hüsnü san'at ve son derece hüsnü san'at içinde, nihayet derecede sehavet ile beraber, intizam-ı mutlak. Elbette gündüz ışığı Işık güneşi gösterdiği gibi bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Hakîm-i Zülkemal'in, bir Rahîm-i Zülcemal'in vücubu vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i rububiyetine ve bahtaniyetine ve ehadiyetine şahadet ederler. esme ul husnâ sırrını gösterirler. Şimdi ey bir çare cahil, gâfil, muannit, muattıl bu hakikat-ı uzmay neyle tefsir edebilirsin? Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti neyle izah edebilirsin? Bu hadsiz derecede acib şu sanatları neye isnat edebilirsin? Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin şuursuz yoldaşın